İlk soru şöyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında tahrif olmamış İncil var mıydı? <gülüyor> Bu İncil'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği yazılı mıydı diye bir soru var. Evet değerli kardeşim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da var olan İncil'ler e, bir nebzede olsa tahrifatı vardı işlerinde. E, çünkü e, İncil indiği anda yazılmamıştı, sonradan yazılmıştı. Dolayısıyla e, ilk yazılanda bile bazı eksikler, hatalar ne kadar aslında sadık kalınmak istense de bazı e, itilaflar olmuştur. Zaten üzerinde ittifak edilen bir İncil yoktu. Şu İncil tamamen doğrudur denen bir İncil yoktu. E, bu e, milani 345 yılında falan olacak İznik'te toplanan bir e, konsilde binlerce e, olan İnciller içinden dört tane İncil seçilmiştir. Bu İnciller bugün hala günümüzde de vardır ve bunların çoğu tahrif olunmuş bilgiler içermektedir. Peygamberimiz zamanında da bu İnciller işte tahrif edilmiş İnciller idi. Peygamberimiz zamanında tahrif olmayan bir İncil yok idi çünkü... Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman geldi? Miladi olarak. 610. Miladi 610. Peki İznik konsülü miladi 300. 3. Yani 4. asır. 345 civarında olacak. O Oralarda işte yüzlerce İncil 4'e indirilmiştir. Yani hepsi tahrif edilmişti. Bu 4 tane İncil de Yine talif edilmiş İncil'ler arasındaydı. E, bu İncil'lerde peygamberimizin, Peygamberimizle ilgili e, müjdeler var mıydı? Evet vardı. Peygamberimizin geleceğiyle ilgili, adının Ahmet olacağıyla ilgili bilgiler var. E, aynı zamanda Tevrat'ta mesela e, peygam Peygamberimizin Medine'ye, o günkü adıyla Yesrib'e, hicret etmek zorunda kalacağı ve onun emrine uyup da o yere hicret edenlere ne mutlu dendiği ve onların orada vermiş olduğu tevhidi mücadeleye katılanların, katılacak olan askerlerin, katılacak olan mücahitlerin, müminlerin çok büyük bir mükafat alacakları ve Allah'ın onlardan razı olacağı gerçeği Tevrat'ta yazılıydı. İşte Yesrip'te görmüş olduğumuz Yahudiler de bu nedenle oraya gitmişlerdir esasen. Oradaki müjdeye mazhar olmak için. Daha sonra Yahudilerin çok azı iman etti. Birçoğu da inkar ettiler maalesef. Çünkü e, peygamberin kendi işlerinden geleceğini düşünüyorlardı. Arapları beğenmiyorlardı. Bir milliyetçilik söz konusuydu. Böyle bir milliyetçilikten dolayı birçoğu yüz döndü maalesef. Ve bazıları da bu davete yardım olacakları yerde köstek oldular ve peygamberimiz ve sahabeyi, sahabesini ensarı muhacirini arkadan vurdular. Müşriklerle gizli anlaşmalar yaptılar. Müşriklere eziyetler yaptılar. En son e, bir biliyorsunuz bir kadın e, Müslüman bir kadının örtüsünü açtılar çarşıda. Buna benzer saldırılar yaptıklarından dolayı müşriklerle gizli gizli anlaşmalar yapıp İslamı ve Peygamberimizi öldürme girişimlerinden dolayı e, onlar oradan kovuldular biliyorsunuz. Evet, bu soruyu da bu şekilde geçelim. Hemen diğer soruya bakalım. Diğer sorumuz hemen buradan okuyorum değerli kardeşlerim. Yine talebe kardeşimizin bir sorusu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen ve yaşayan var mıdır? Varsa nerede yaşıyorlar diye sormuş. Evet, ee, evet. Elbette ki Allah'ın Resulü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelenler vardır ve hala bunlar yaşıyorlar. Peygamberimiz Kureyşlidir ve Kureyş kabilesi hala Mekke'de vardır. Ee, Kureyş kabilesinin uzantıları vardır. Ee, tabi değişik, dünyanın değişik yerlerine İslam'ı davet etmek için o gün o günlerde e, Mekke'den, Medine'den çıkmışlardır. E, hala tabi onların soyları orada kalmakla birlikte sağa sola birçok ee, kollar gitmiştir. Ee, bunlar hepsi bir gerçektir. Fakat bugün ee, birçok insan ben seyyidim peygamberin soyundan gelmekteyim diyerek menfaat devşirmek istemektedir ki bunların birçoğu da yalancıdır söyleyeyim. Ee, peygamberimizin ee, soyundan gelmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Eğer inkarcıysa eğer inkarcıysa o Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in e, efendim zürriyetidir. Eğer itaatkarsa, müminse elbette ki Peygamberimizin e, sulbündendir ve onun yolundandır. Bu şekilde görmek, bilmek lazımdır değerli kardeşim. E, hemen başka bir soruya geçelim. Yine talebe kardeşimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen, onu okudum biraz önce, yanlış okuyorum. Evet, baş, diğer bir soruya geçelim. Ee, i̇nternette tanışıp internette nikah kıyılabilir mi? İlginç bir soru. İnternette nikah kıyılabilir mi? Değerli kardeşlerim, nikahın şartları var. Ee, kabul, icap e, şartları ve iki şahidin olması şartları var. Bunlar e, internet ortamında e, olabilir mi? İnsanlar internet ortamında e, böyle bir e, kabul, icap ve iki şahit bulabilirler mi? Bu eğer e, gerçek bir iletişim ile e, bir iletişim kurulur da yalan yapılmadığı kesin olarak düşünüldüğü gerçek bir iletişim ile gerçek bir vaka ile karşı karşıya kaldığımızda yalanı olmayan, hilesi olmayan bir e, pozisyonda, bir durumda bu nikah kıyılıyor ise ve gerçekten de e, bilimsel olarak e, adli mercilerce böyle bir e, nikah işi Böyle bir pozisyon, böyle bir iletişim ile yapılan nikah, e, hilesi olmayan nikah kategorisinde biliyorsa nikah yapılır. Ama bu gerçekten de çok zor. Bu gerçekten de çok zor. Özellikle bu asırda e, nikahı alaya alan, hafife alan, e, zinayı meşrulaştıran bir e, dönemde yaşıyoruz. Bu dönemlerde böyle suistimale açık bir takım şeyler ile nikah kıymanın sakıncalı olacağını düşünüyorum. Ee, telefonla, internetle, uzaktan. Ee, yani buna ihtiyaç yok. Şu anda buna ihtiyaç yok. Ciddi olan, öncelikle ee, evleneceği kızı görür, kız onu görür, ee, şahitler huzurunda Hatta hatta velilerin rızalığıyla bir nikah kıyarlar. İnternetten yapılan veya telefonla, e, telekonferans yöntemleriyle yapılan nikahlar suistimale açık nikahlardır. Ama e, böyle bir şeye, e, böyle bir şeyi gerektirecek bir zaruret var ise de bu zaruret adli mercilerin kontrolünde, adli mercilerin, gözetiminde, denetiminde gerçekleştirilebilir. Ve ardından da bu nikah, meşru, resmi bir nikah olarak tanınabilir ve nikah akdini ispat eden bir belge taraflara verilebilir. Şimdi bu asırda internet, telekonferans, telefon iletişimleriyle nikah kıyacağım diyen insana soru sormak lazım. Sen bu nikahı neden telekonferans veya internet veya telefonla kıymak istiyorsun? Buna ne gerek var? Ne yapmak istiyorsun diye sormak lazım. Ve bu insanların %90'ı yani belki büyük bir oranda daha, daha büyük bir nispette bu insanların sahtekar olduğunu göreceksiniz. Bu insanların Zinayı meşrulaştırmak, bir kamuflaj, e, zinayı e, kamufle etmek için böyle bir yönteme başvurduklarını anlayacaksınız. Gerek yok yani böyle şeylere, hiç gerek yok. E, elimizde imkanlar var. İmkanı olmayanlar, kendileri için böyle bir nikahın kıyılması zaruret olanlar, adli mercilerce e, tespit edilir, adli mercilerin e, hukuksal platformda, ve denetimde bu e, iletişimi gerçekleştirmek suretiyle, ve, e, vela, e, velayet, vekil e, tayin etme ve resmi belgeler ile bunları e, ispatlama e, yoluyla bu nikahlar kıyılabilir. Ama hiç kimse kendi kafasından, internette birinden tanıştım, e, Facete başka bir arkadaş vardı, o da şahit oldu, biz nikah kıydık. Böyle nikah olmaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu nikahı alaya almaktır, dalgaya almaktır. Böyle bir şeye asla gerek yoktur. Bu insanların niyetlerine bakmak lazım. Niyetleri zaten salih değildir. Zina asrını yaşıyoruz. Zina asrında, zinanın kapılarını ardına kadar açtığı ve hiçbir yasakla karşı karşıya kalmadığı şu asırda bu tür şeylere alet olmak bu tür şeylere cevaz vermekte oldukça sakıncalıdır, oldukça zarar getirecektir. suistimale açık bir meseledir. Böyle bir şeye asla gerek yoktur. Gerek olduğu takdirde, bunlar da resmi merciler tarafından halledilebilecek olan meselelerdir. Ve söylüyorum, e, nikah konusunda ciddi olanlar neden resmi nikah yapmaktan kaçarlar? Eğer ciddiysen resmi nikah yap. Neden yani yapmıyorsun? Neyi saklıyorsun? Ne yapacaksın? Bunlar e, olacak şey değil. Bu soruya da bu kadar. Cevapla yetinelim inşallah. Teala. Diğer bir soruya geçelim. Şimdi sorular baya çok. Ben de sayfamızı devamlı yukarı doğru gidiyorum ve Bakıyorum yukarıda hangi sorular var derken soruların tespit, tespiti de biraz zaman alıyor tabii ki bu arada. Hangi soruda kaldığımızı tespit etmek için biraz zamana ihtiyacımız oluyor. Ve bakıyorum yine e, sayfa devamlı hareketli olduğu için okuyamıyoruz. E, diyor ki e, Rifat kardeşimiz diyor ki Cehenn bin Safvan diyor ki, Allah'ın sıfatları ile insanların sıfatları arasında bir fark yoktur. Selef alimleri Cehenn bin Safvan'ı tekfir etmişler midir? Ee, şimdi olaya bakalım. Allah'ın sıfatları ile insanların sıfatları arasında e, bir Beraberlik, birliktelik, benzerlik söz konusu mudur? Diye bir soruya indirgeyelim. Ardından bu insan yanlış mı yapmıştır, doğru mu yapmıştır? O sorunun cevabını verelim. Değerli kardeşlerim, Allah'ın bir takım sıfatlarıyla insanlarda bulunan bir takım sıfatlar arasında bir benzerlik vardır ama aynısı değildir. Mesela Allah merhametlidir, rahimdir. Ama insan da insanın da bir merhameti vardır. Peki Allah'ın merhametiyle insanın merhameti arasında bir kıyaslama söz konusu mudur? Asla değildir. Peki bir eşdeğerlik söz konusu mudur? Asla değildir. Allah'ın rahim oluşu kendi celaline, azametine yakışan bir şekildedir. İnsanın rahim oluşu, merhametli oluşu kendi eksikliğine, kulluğuna, acziyetine e, yaraşır bir seviyede, düşük bir seviyede kalacaktır. Böyle bilmek lazım. E, mesela bazı sıfatlar vardır ki insan, insanın orada herhangi bir şey yok. Mesela insan yaratabilir mi? Huvel halik, Allah yaratıcıdır. Peki insan yaratıcı mıdır? Asla değildir. İnsan yaratıcı değildir. İnsan hiçbir şey yoktan var edemez. İnsan hiçbir şey yoktan var edemez. Var olan şeylerden bir, bir araya getirme, terkip, tesis yoluyla, görüntüde başka bir takım maddeler, başka bir takım edevat, eşya icat edebilir. Ama insan sıfırdan olmayan bir şeyi yaratamaz. Dolayısıyla insan icat eder, var olanı icat eder, bulur ama Allah Yok olanı yoktan var eder. Dolayısıyla insan halik değildir. İnsan hiç e, dolayısıyla şu insan şu şeyi yarattı diyemezsiniz. Yaratmak Allah'a mahsustur deriz her zaman efendim. E, çok e, yaratıcı bir e, sanat eseri gibi laflar kullanılıyor. Bunlar çok sakıncalı laflardır. Yani üretken olabilir, icatsal olabilir. Ee, buluşla ilgili bir takım cümleler, kelimeler kullanabiliriz, ibadeler kullanabiliriz ama yaratıcıdır diyemeyiz insan için. Ee, bu gibi sıfatlarda kesinlikle bir e, benzeşme söz konusu değildir. Asla söz konusu değildir ama bazı sıfatlarda e, o sıfatın sadece bir cüz'ü insanda vardır. Biraz önce söylemiş olduğum gibi, Rahim olma e, özelliği, Allah'ın rahim oluşu başkadır. İnsanın, e, Allah'ın rahim oluşu e, onun celaline, azametine uygun bir şekildedir, mütekamildir. İnsanın rahim oluşu ise beşerilik e, zafiyeti, beşerilik eksikliği, noksanlığı içerisinde değerlendirilir ve e, onun rahim oluşu gerçekten eksik, noksan bir e, rah, e, rahim oluşudur. Kamil manada değildir. Sonuç olarak ne diyeceğiz? Bazı sıfatlarda, bazı sıfatların bir cüz'ü, kısmen bir cüz'ü insanda da görülebilir. Rahmet sıfatı gibi. Ama Allah'a ait fiillerde, Allah'a ait olan fiillerde insanların herhangi bir ortaklığı söz konusu değildir yaratmak gibi. Ee, efendim, tedbir etmek, takdir etmek gibi. Hüve'l-kâdir. <gülüyor> efendim, huve'l-evvelu <gülüyor> vel-âkhiru. Bu sıfatlarda diyemeyiz, insan evveldir, ahırdır, bundan işte bir şey vardır. Hayır. insanın da belli bir başı vardır, sonu vardır ama e, <gülüyor> bu Allah'a Allah'ın isimlerindeki el-evvellik, el ahirlik el gibi e, telakki edilemez. Arasında büyük farklar vardır. İnsani olanı eksiktir. Rahmani olanı da mütekamildir, kamildir. Bu manada bakmak lazım. E, peki bu kişi hakkında ne diyeceğiz? Allah'ın sıfatları insanın sıfatına yüzde yüz benzer diyen bu insan, insanı ilahlaştırmıştır. Dolayısıyla kendisi e, tövbeye davet edilir. E, böyle bir beraberlik, bir eşdeğerlik, bir benzeşme, yüzde yüz birbirine benzeyen e, e, iki varlıktan bahsetmesi, Allah ile kullarını kıyaslaması, beraber bir aynı görmesi küfürdür, inkardır e, ve mürtet olur o kişi, cezası da ölümdür. Evet. Diğer bir soruya geçelim. Figura 2 numaralı kardeşimiz diyorlar ki birini de ben sorayım demiş. Bir kişi kan kayıp ederse ona kan vermek haram mı yoksa helal mı sayılıyor? Şimdi değerli kardeşim Kan vermek e, helaldir. İyiliktir. Darda olan bir insana kan kaybı e, kan kaybıyla ölme e, riskiyle karşı karşıya olan bir insana kan vermek güzeldir. Ama şunu söyleyeyim burada. <gülüyor> Şayet kişi Hayatını Allah'a düşmanlıkla geçiriyorsa ona kan, kanını niye vereceksin? Şayet yaşadığı takdirde isyan içinde yaşayacaksa, Allah'ın kullarına eziyet edecekse efendim zulüm, masiyet, isyan içinde yaşayacaksa niye kanı vereceksin o insana? Dolayısıyla Allah peygamberimiz ne diyor? <gülüyor> yani hayırda yardımlaşın. Değil mi? Şerde yardımlaşmayın. Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Ve ta'avunu alel bir ve takva ve la ta'avunu Bir ve takva, iyilik ve takva üzerinde birbirinize yardımcı olun. Günahlık günahta, isyanda Birbirinize yardımcı olmayın. Birbirinize o şekilde yardım edemezsiniz diyor. Dolayısıyla asi, isyankar, zalim, günah ehli, hayatını Allah'a düşmanlık, düşmanlığa adayan, şeytan perest, efendim, inkarcı, münkir, müşrik bir insana kan verilmez. <gülüyor> evet. Diğer soruya geçelim. Ee, Hanefiler Ebu Hanife'nin değil de akidede Ebu Mansur e, El Maturi dinin, dinin, akidesini alıyorlar. Oysa Ebu Mansur diyor ki Allah mekanda münezzehtir. Ebu Hanife fıkh Ekber kitabında her kim Allah'ın arşta olmadığını söylerse kafir olur diyor. Soru şu, Ebu Hanife'ye göre Ebu Mansur kafirdir, e, kafir midir? Öyle söylemek istiyor herhalde. Buna rağmen Hanefiler Ebu Mansur'un akidesiyle hala emel ediyorlar. Doğru mudur? Errahmanu ala arşistava. Rahman arşa istiva etti. Evet, bu ayeti kerimeyi e, yani inkar etmek mümkün değil. Ala ve istakarra manasındadır burada istiva manası. Ala yükseldi, üzerine oldu, istakarra karar kıldı manasındadır. Arşa hakim, hakim oldu derler bazıları. Ala ve istakarra'yı kabul etmezler. Veya ederler de bunu resmen söylemezler, e, karar kıldı demezler de, e, hakim oldu derler, arşa hakimiyet sağladı derler. Burada bir tevhile giderler, gerek yok bu tevile Allahu Teala eğer hakim ol, olduğunu kastetmiş olsaydı, e, hakim oldu derdi, kadira aleyhi derdi, e, ona güç yetirdi. Onu hükmüne aldı. hakeme aleyhi derdi. Ona efendim e, hükmetti derdi. Demedi Allahu Teala. İsteva dedi. İstevanın manası da budur. Ala ve istekarra e, üzerine e, oldu ve e, karar kıldı manaları vardır. Bu üzerine oldu ve karar kıldı'nın Efsafı, şekli, şemali kullar tarafından bilinmemektedir. Bilmesi de mümkün değil. Allahu Teala bunu bildirmemiştir. Biz diyoruz ki manası budur. istivanın manası budur. Keyfiyeti meçhuldür. Ondan da sual edilmez çünkü keyfiyet malum değil. Allahu Teala bildirmedi. Allahu Teala'nın bildirmediğini biz zoraki insanlara bildirmeye çalışırsak felsefe yapmış oluruz, uydurmuş oluruz. Böyle bir gerçek var ortada. Ee, ama şunu da söyleyeyim. Allah her yerdedir diyen insanların da niyeti aslında Allah-u Teala'nın e, bir varlık olarak e, her yerde olduğu manasında değil. Allahu u Teala'nın ilminin e, her yerde olduğu, bilgisinin her yerde olduğu Allah-u Teala'nın her yeri gördüğü, her yere kadir olduğu, her yeri, her, yeri, her yerde e, ne var ise bunu bildiği, e, takip ettiği, bütün alemde var olan her şeyin kendi kontrolü, denetimi, gözetimi altında olduğu, olan ve olmuş olan ve olacak olan işlerin tamamen onun bilgisi dahilinde cereyan ettiği, e, bilgisini, inancını aslında söylemek ve paylaşmak istiyorlar. E, bunun tersi düşünülemez. Dolayısıyla buradaki e, Allah her yerdedir den kasıt, Allah'ın bilgi olarak, e, Allah'ın kontrol olarak, denetim olarak e, bir yaratıcı ve kontrolcü olarak Tedbir eden, düzenleyen, düzenleyici, idare edici, rızıklandırıcı e, olarak, e, yardıma koşucu, yardım edici olarak e, her yerde hazır ve nazır olması kastedilmektedir. Dolayısıyla bunda da herhangi bir beyis yok. Bu kastedildiği için e, insanlar küçük beyinleriyle düşünüyorlar. Şimdi arşa baktığınız zaman... Arşın efsafına baktığınız zaman, sıfatlarına baktığınız zaman arş nerededir? Yedi kat göğün üstündedir. Peki ne vardır orada arşta? Allah'ın kürsüsü vardır. Peki Allah'ın kürsüsü nedir? Allah-u Teala diyor ki وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kapsar diyor. Yani olay bizim düşündüğümüz gibi bir sandalye, bir koltuk, bir kanepe falan değil yani. Böyle düşüncelerden uzak duralım. Bütün gökleri ve yeri kapsayan bir kürsü var. Bir kürsü var. Ve bu kürsü dediğimiz zaman illaki de hemen aklımıza koltuk, sandalye, hayır. Kürsü. Ee, evet. Yani Allah'ın bir kürsüsü var. Gökleri ve yeri kapsamış. Biz efsafını bu kadar biliyoruz. Allah-u Teala, efendim, e, yine e, Allah-u Teala'nın arşının e, yedi, sekiz melek tarafından o gün taşındığını ve arşının e, sular üzerinde, su üzerinde olduğunu biliyoruz peygamberimizden gelen rivayetlerde. Yine e, o suyun derinliği de gerçekten bir hadis-i şerifte, düşünebiliyor musunuz, e, yedi kat Sema ve bu her sema arasında e, Milyonlarca kilometrelik bir mesafe var Bu katları semaları biz bilemiyoruz Ama her sema arasında gerçekten e, En azından bugünkü ilimle konuşursak Milyonlarca kilometre mesafe var Ve bu yedi kat semanın üzerindeki Suyun da derinliği milyonlarca kilometre Ve bu suyun üzerinde allah Teala'nın arşı var Arş bütün yerleri ve gökleri kapsamış durumda. Bizim idrak edebileceğimiz bir durum değil. Dolayısıyla burada e, insanların e, biraz da lafzi bir ihtilaf içinde olduklarını ben düşünüyorum. Lafzi bir ihtilaf. Yoksa herkes biliyor ki arş var, herkes biliyor ki Allah arşa istiva etti, arşın efrafı var, sıfatları var. Ee, öbür taraftan Allah işte her yerdedir değil mi? İlmiyle her yerde Allahu Teala. E, bunu herkes bu şekilde kabul ediyor. Lafzı bir tartışma var burada. Yani dolayısıyla e, işte Ebu Mansur e, kafir midir değil midir? Bu sorulara da hiç gerek görmüyorum. Lafzı bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Diğer soruya geçelim. Şefaat ya Allah demek haram mıdır diye sormuş bir efendim, talebe kardeşimiz şefaat ya Resulallah demek e, sünnete uygun bir e, tarz değildir çünkü allah Teala buyuruyor ki من ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِ onun izni olmadan onun katında kim kime şefaat edebilir ki illa Allah'ın izni olacak yani o zaman dua ederken dememiz lazım ki Allah'ın Resulünü bize şefaat kıl Felan şehidi bize şefaatçi kıl. Çünkü şefaat ettirecek olan sensin. Şefaat edilmesine izin verecek olan sensin. Dolayısıyla sen ya Rabbi işin başında sen varsın. Emrin başında sen varsın. Müsaadenin başında sen varsın. Hüküm senden çıkıyor. Öyleyse ya Rabbi ben senden istiyorum. Çünkü şefaat etmek isteyen bir insan bile Rabbimiz şefaat etmemizi, etmesine müsaade etmediği takdirde şefaat edemeyecektir. Dolayısıyla şefaat ee, Artık hükmün çıktığı merci, Yüce Allah'ın e, mevkisi, makamı olduğuna göre biz dua ederken şefaat Ya Resulallah değil de e, Ya Rabbi Resulünü bize şefaatçi kıl diye dua etmemiz doğru olacaktır. Sahabelerin hiçbiri şefaat Ya Resulallah dememişlerdir. E, böyle bir tabir tabi'inlerde de yok, tabi'inlerde de yok. Sorudan çıkmış bir mesele bu. Yani bugün öyle biliyorsunuz insanlar ee, Bu ilim kaldırıldıkça ümmetin içinden insanlar Yanlış bir takım dua yöntemlerine düşüyorlar Yanlış bir takım laflar yediyorlar Yanlış bir takım e, inançlar e, inançlara düşüyorlar Bu inanç da e, ondan bir tanesidir e, Mesela toplum bugün e, baktığın zaman e, Ya Rabbi Ya Resulallah der mesela herkes Ya Rasulallah. Ya sen e, niye ya Resulullah diyorsun yani bu sorunda Allah'ın Resulü'nden medet mi bekliyorsun diye sorduğunda ya onu kastetmiyorum ya Resulullah ne demek Allah demek değil mi diye adam size soru soruyor. Ya kardeşim ya Resulullah demek Allah'ın Resulü demek diye sorunuz zaman ha hata ettim diyor. Ben Allah'tan istemiştim halbuki diyor. Şimdi e, dolayısıyla e, insanlar e, bu konuda e, lafzı bir takım hatalara düşüyorlar ama gerçekten de lafızda yapmış oldukları duanın aynısını kasteden insanlar da var. Onlar da şirke düşüyorlar. Yanlışa düşüyorlar. Onları da uyarmak lazım. Bu konuyla ilgili de bunları söyleyelim. Başka bir soru var mı diye bakıyorum. E, Rifat kardeşimiz namaz kılmayana kız verilmez ve kestiği yenilmez deniliyor. Doğru mudur? E, namaz kılmayan kişiye Kız verilmez. Namaz kılmayan da kestiği yenmez. Çünkü namaz kılmayan kişi e, Müslüman sayılmaz. Yani sayılır diyen alimler de var ama e, namazın farziyetini inkar etmeyip tembellikten dolayı e, namazını eda edemeyenler de Müslümandır diyen Alimler var ki bunlar cumhur-u ulema yani ulemanın çoğu bu bayanda e, görüş bildirmişlerdir. Çoğu cumhur-u ulema, ulemanın çoğu diyelim, çoğu diyelim namaz kılmayan eğer namazın farziyetini inkar etmediği sürece İslam dini dairesinden çıkmaz diyen ulemalar çoğunluktadır. E, peki hadisler var mı? E, hadisler var. Hadisler ne diyor? Hadislere baktığınız zaman inne beyne'r raculi vel küfr ve'ş-şirki terku's salati ve men terkaha ve kişi şirk ve küfür arasında namaz vardır. Kim namazı terk ederse küfre düşer hadisine baktığımızda namazı terk edenin küfre düşeceği açık olarak beyan edilmektedir. Yine bu beyanda gelen bir eserde sahabilerden gelen bir eserde biz namazı terk dışında hiçbir ibadetin terkini küfür saymıyorduk. Yani sadece namazın terkini küfür sayıyorduk diyor bu eser, bu haber. Sahabilerde bir görüş olarak demek ki Namazı terk edene kafir gözüyle bakıyorlar. Ee, dört mezhep imamına baktığımız zaman e, şunu diyorlar. Namazı e, terk etmek tembellikten dolayı küfür olmaz ama namazı terk eden de tam manasıyla Müslüman sayılmaz. Namazı terk eden de gideceği yer cennet değildir. Yani baktığın zaman aslında aşağı yukarı aynı kapıya çıkıyor. Namazı terk edenler uyarılır, ceza verilir, hapse atılır diyor mesela Hanifi mezhebinde hatta Hanifi mezhebinde bütün uyarılara rağmen namaz kılmayı reddediyorsa en sonunda öldürülür diyor. Şimdi bunu diyen Hanifi ulamaları da var. Demek ki bir insan niye öldürülür? Niye öldürülür bir insan? Demek ki artık bir insanın kanı ne zaman helal olur? İşte mürted olduğu zaman demek ki mürted görülüyor. Ya Bunlar ince konulardı. Ee, bu konularda yani sonuç olarak aşağı yukarı bütün alimler e, görüş birliği içerisindedir. Yani namazı terk eden bir insanın Müslüman sayılsa da hakiki bir Müslüman sayılmayacağı konusunda ittifak var. Namazı terk eden bir insanın cennete giremeyeceği konusunda e, aşağı yukarı bir ittifak var. Namazı terk eden bir insanın dünyada hapse atılacağı, uyarılacağı, e, en sonunda kendisine kırbaç vurulacağı, bütün bu uyarılara rağmen hala inadını sürdürüyor ise, e, mürtet olarak öldürüleceğiyle ilgili görüş beyan etmişler. Dolayısıyla bunlar e, aşağı yukarı birbirine yakın görüşlerdir. E, lafzı bir takım ihtilaflar Artık artık bizim çok da üzerinde durmamamız gereken itilaflardır diye düşünüyorum. Ama hadislerinde zahiri manasını e, görüyoruz. Bunlar ortada hadise uygun bir düşünce tarzını, bir yaşam tarzını, bir anlayış tarzını kendimize artık e, beğendirmemiz ve bunu kabul etmemiz lazım. Hadislerde bunu diyorsa artık buna teslim olmak lazım. Tevile kaçmak biraz işi sakıncalı hale getirir. Hadisleri söyleyeceğiz. İşte kardeşim bu hadiste böyle söylüyor. Ha, sen bu hadisten ne anlıyorsun? Bunu anlıyorsun. Kırmanın alemi yok. İşte diyor ki burada küfre düşer diyor. Demek ki düşmemiş bile olsa düşecek yani. Küfrün kenarında yani. Ya düştü ya düşecek. Namaz kılmamayı sürdürdüğü Müttetçe küfre namzet bir ayağı çukurda bir gidecek yani bu adam. düş Düşecek yani. Gitti yani dini kaybetti manasında. Demek ki e, hadis böyle. Bunu söylüyor. Teslim olmak lazım hadise. Yani hadisi beğenmemek lafzını kabul etmemek bu, yor, yorum yaparak e, efendim bunun başka manalara geleceğini söylemenin bir anlamı yok. Yani, Cumhur ulema burada bir çıkış kapısı bulmuş. Diyorlar ki, kufrun dune kufur? Öyle bir küfür ki, İslam milletinden çıkırma, çık, çıkarmayan bir küfürle küfre düşmüştür e, bu insan, namazı kılmayan insan diyorlar. Veya buna da küfrun ameli, ameli küfür yani e, ameli terk manasında bir inkar, ameli terk etme manasında bir e, tembellik ve gevşek davranış olarak olayı izah etmeye çalışıyorlar. ve Bu, yüz, bu şekilde izah ederek de e, hadise muhalif olmadan e, namazı tembellikten dolayı terk edenin kafir olmayacağı görüşüne varıyorlar ki ulemanın çoğu bu görüştedir söyleyeyim. Yani bunu sizler de biliyorsunuz. Hadisi e, anlama yolundaki farklılıklardan kaynaklanan bir lafzî ihtilaf var. Bu bu şekilde bilinmeli. Başka bir soruya bakalım. He şey diyor kız verilme meselesiydi. Bu soru daha bitmedi. E, tabii ki cumhur ulemaya göre tembellikten dolayı namazını terk edene demek ki kız da verilir, nikah da olur. Ama e, hadisin lafzının İfade etmiş olduğu manaya teslimiyet gösterip kafir olacağını, namazı terk edenin kafir olacağını söyleyen alimlere göre ise namazı kılmayana kız verilmez, kestiği de yenilmez. Bunu böyle bilmek lazım. İki fetvanın iki ayrı sonucu bunlar. Ee, figura kardeşimiz uzaydan gelmeler hakkında sormak istiyorum. Kimler, on, kimlerdir onlar? bazıları diyor cindir bazıları diyor şeytandır bazıları bilmiyor e, o hakkında bu konu hakkında delil var mı uzaydan gelen şimdi değerli kardeşlerim e, cinlerin uzayda gezdikleriyle ilgili ayet-i kerimeler var ne diyor e, ayet-i kerimede vahyi çalmak isteyen e, cinlerden bahsediyor. Çok yükseliyorlar ve vahiy çalmak, e, semaanın haberlerinden çalmak istiyorlar. Ve Allahü Teala'nın vahiy çalmak isteyen cinlere peşlerine bir yıldız attığı ceza olarak onları yok edecek bir yıldız attığı da ayetlerde fetetba ahu bin ayetlerde bunlar geçiyor. E, bir yıldız atarak onları cezalandırdı, yok ettiği ifade ediliyor ayet-i kerimelerde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde bir tırağın dişleri gibi cinlerin sema katlarında dizildikleri, en yukarıdakinin semanın haberinden bir haber aldığında bir attakine attığı, onun bir attakine attığı daha bu en yere yakın kişi şey, cinin haberi aldıktan sonra bu kişinin de insandan arkadaşlarına efendis, efendit diye tabir ettiği, gördüğü e, insandan e, arkadaşlarına bu haberi götürdüğü ifade ediliyor hadislerde. Fakat bu e, olay çok nadirane bir olaydır. Yani her çalan aslında yakılıyor. Yak, yakılmayan da var. Allahu Teala demek ki bir fitne olarak, e, bir imtihan olarak bazı cinlere bu şeyi müsaade ediyor ve onlar da bu haberi getiriyorlar. Peygamberimizin ifadesine göre bu cin insandan olan efendisine bu haberi aktarır ama aktarmadan önce buna 100 tane yalan katar diyor. Dolayısıyla e, bu cinciler e, yani konuştuklarında bunların 100 kelimesinde bir kelimesi doğrudur. 100 kelimesde bir kelime doğrudur. 99'u yalandır. Çünkü ona cin bu haberi getirirken ne yapıyor? 100 tane yalan katarak bu haberi getiriyor. Bu şekilde o insanı yanlış bilgilendiriyor. O insan da geleceğe dair bazı şeyler söylüyorlar. Hepsi yalan, cinin yalanı uydurması. Ve bu durumda aslında bir imtihan ve Allah'ın müsaadesiyle olmuş olan bir durum yoksa yani Allahu Teala vahyi çalın çalınmasının el elbette engeller elbette e böyle bir duruma müsaade etmek istemediğinde onun önüne geçecek olan bir engel söz konusu asla değildir. Bunlar imtihan gereğidir. İmtihandır. Nasıl ki sihri yeryüzüne getiren iki tane meleğin bir fitne olarak bu sihri insanlara öğretmesi gibi bu durum hala devam etmektedir. Hadislerden anlaşılan odur. Ayetlerden anlaşılan odur. Dolayısıyla semada cinler var. Başka varlıklar var mı? Biz bilmiyoruz. Bize hadislerde cinlerin olduğu ifade ediliyor. Başka mahluklar, hani ee, çok genel tabiriyle, hamt alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diye ait kerimede alemlerden kastın akıllı olan, medeniyeti olan, kültürü olan, e, ameli olan, inancı olan alemler, insanlıktan farklı farklı alemler e, kastedilmektedir diye tefsirden alimler var. Ama biz bu kapalı bir ifade, bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz sadece cinler. Başka alemler, başka insana benzer veya cinlere benzer, benzeyen alemler, insanlar, medeniyetler olabilir. Olabilir. Ama bu konuyla ilgili biz konuşamayız çünkü elimizde bilgi yok. Ne zamanki görürüz, gelir uzaydan bir tane yaratık. Ben falan yerden geldim. Ben de Allah'ın kuluyum. Ben de Müslümanım. Bize de peygamber geldi der. Efendim, gözlerimizle görürüz. Ha o zaman e, deriz ki ya zaten alemler diyordu Allah-u Teala Kur'an'da alemlerin içinde alemlerden kastığı cansız varlıklar değildi canlı varlıklardı işte canlı varlıklardan bir tanesi geldi deriz o şekilde o zaman ayeti o şekilde e, rahatlıkla açıklayabiliriz. Ama şu aşamada e, çok şey söylemek mümkün değil açıkçası. Evet. E, bakıyoruz başka soru var mı diye. Hmm, evet. Ee, Rıfat kardeşimiz diyor ki Kasım ismi koymakta bir beys var mı? Çünkü bir hadiste sallallahu aleyhi ve sellem benim ismimle isimlen, e, isimlendir isimlendiriniz. Ama benim e, künyemle künyelemeyiniz buyuruyor. Oysa çocuğunu Kasım koyarsa halk arasında e, Abel Kasım çarılacaksın diyor. Evet. Tabii ki e, peygamberimizin böyle bir hadisi var. Benim künyemle künyelenmeyiniz diyor. Eğer bir insan çocuğun adını Kasım koyarsa kendisine e, başka bir evladıyla lakap koysun o zaman. Yani Ebu Kasım denmesin de kendine, mesela başka bir evladı Muhammed diye evladı varsa Ebu Muhammed densin. Veya işte kızı varsa işte artık ...kızıyla künyelensin... ...bu böyle bir çözüm... ...bulunabilir... ...hadislerde... ...nehi, yasaklama... ...künye kısmında vardır... ...yani künyelenmeyiniz diyor... ...yani eba kasım olmasın diyor... ...ama kasım ismi... ...verilemez diye bir mana çıkmaz... ...verilebilir ama... Bu ...insanın da bu konuda dikkatli olması lazım... ...benim künyem... ...şu demesi lazım... Ebu Muhammed, Ebu Abdullah vesaire künyem var. Ebu Kasım değil. Bana Ebu Kasım demeyin demesi lazım. Bütün bunlara rağmen böyle bir tehlike söz konusuysa insanlar onu dinlemeyecekse insanlar yine bu hataya düşeceklerse bu tehlikeden uzaklaşmak babından çocukların adına Kasım koymamaktan e, koymamak lazım. Yani koymaktan uzaklaşmak lazım. Her ne kadar helal ise de e, e, yanlışa götüren bir Durum söz konusu olduğundan bundan uzaklaşmak lazım. Evet, başka bir soru. Figura 2. Diyor ki, bir anne baba çocuğuna Muhammed Mustafa ismini koyması günah mıdır? Hayır değildir. Muhammed Mustafa ismini koymak günah değildir. Konabilir. Bunda bir sakınca yok. Böyle bir menhiyat, bir yasaklama söz konusu değil. Bir de e, arabaya bu sözü yazmak e, olur mu? Arabaya niye bu sözü yazacaksın? Yani e, Muhammed Mustafa'nın arabası mı diyeceksin? Yani olur. Yazarsın. Ama e, mesela şöyle yazarsan da yani Muhammed Mustafa yazdım. Bu araba kazadan beladan bu şekilde korunmuş olacak diye bir inancı söz konusu olursa bu da şıktır. E, Rasim Kara 5. Sorusu e, Hukumul dünyeviye, hukumul ukraviyye. Seleflerden diyen var mı tekfir meselesinde? E, ben bu soruyu anlayamadım daha doğrusu. Hukumul hukumul diye yazmış. Dünyeviye, hukumul ukrabiyye. selef seleflerdendir deyen var mı tekfir meselesinde? Ee, sorunuzu daha açık yazarsanız bir şeyler söyleriz. Ben sorunuzu şu anda anlayamadım. Rıfat kardeşimiz. İmam Malik diyor ki, ha, el istivayı malum, tamam. Keyfiyet meşhul, tamam. Bunun manasında açıklar mısınız? Bunu açıkladık biraz önce. Bunun manasını açıkladık biraz önce. Yani şimdi tekrarlamaya gerek yok. Figura kardeşimiz. Okyanun ortasında olan Bermuda. Deccal'in evi mi? Okyanusun ortasında olan Bermuda üçgeni. Deccal'in evi mi? Bilmiyorum kardeşim. Deccal daha çıkmış değil. Evinin de nerede olduğunu ben bilmiyorum. Bunlar felsefik yaklaşımlar. Çünkü o yere giden hep kayıp kayboluyor, gidiyor. Hayır. Değildir yani Deccal'ın fitnesi de daha var. Deccal şu anda yok ortada. Deccal'ın fitnesi de daha var. Onun zamanı gelecek. Deccal'ın efsafı belli şekli belli büyük bir insan, gözü pörtlemiş bir insan, anda kefere yazıyor. Efendim, e, ölüleri diriltebiliyor. Yere yere emrediyor. Yer e, otunu bitiriyor. Farklı bir şey yani. E, oradaki Bermuda üçgeni ile bunu kıyaslamak mümkün değil. Böyle bir şeyi benzetmek mümkün değil. Onun ev safı, şekli, şemali belli. Bir yerde okumuştum diyor. Teccarın orada adı yazılmış falan. Hayır öyle bir şey sanmıyorum. Yani öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Bunlar sadece insanların uydurdukları şeylerdir. Rıfat kardeşimiz Allah'ın sıfatları nelerdir? Nasıl anlaşılmalıdır? Diyor. Marifatullah ne demektir diyor. Evet. Ben de saate bakıyorum. Bu kadar yeter mi acaba diyorum. Evet. Aklı şey yukarı iki saate yakındır. Ee, aranızdayım. Bence bu kadar yeter. Ee, i̇nşallah e, bu sorulara da gelecek hafta bakalım. Ee, yine talebe kardeşimiz Karın ağrısından ölen şehittir, diyor. Benim babam bağırsak kanserinden öldü, Allah rahmet eylesin. Peki bağırsak kanserinden ölen şehit midir, diye sormuş. Ee, evet. Bu hadis-i şerifte, evet, bu diğer soru çok uzun olduğundan ona temas etmeyeceğim. Ee, onu gelecek hafta bakalım inşallah Rıfat'ın sorusuna. Bu hadiste kısaca hemen e, bu suale cevap verelim. Peygamberimiz e, yanarak ölen, karnından ölen, e, karnından bir hastalıkla ölen şehittir diyor. Hadisin lafına bağlı kalarak şehit olduğunu düşünmek lazım. Ama bu şehadet, şehitlik, e, bu insan Müslümansa, muvahhisse, şirkten uzaksa söz konusudur. Aksi takdirde söz konusu olmaz. E, buradaki şehadet, şehitlikten kasıt, şehitliğin bir mertebesidir. Bu, kendisine verilen bu dünyevi eziyete sabrettiyse, bu belaya, bu musibete, bu büyük musibete, bu büyük acıya, çünkü karından kanser olanlar çok, mesela kanserin çok büyük acısı var. Çok vücuda sancı verir yani. Aceyip bir Allah korusun cümlemizi. Ve bu insan sabrettiği zaman, şükrettiği zaman, ee, bu ağrılar onun günahlarına keferat olur günahlardan temizler onu Allah'ın izniyle dolayısıyla yani şehadetin belli bir e, mevkisini, mertebesini o insan hak etmiş olur temizlendiği için sabrettiği için bu belaya bu imtihana sabrettiği için biliyorsunuz ki peygamberimize gelen kendisini sarı tutan zincir kadın e, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana dua et şu sarı hastalığından kurtulayım dediğinde istersen dua edeyim bu hastalıktan kurtulursun Allah'ın izniyle ama sabredersen senin için cennettir cennet vardır müjdesini alınca ya Resulallah ben sabredenlerden olayım ee, ama ben üstümü başımı açıyorum dua et de bari Üstün başımı açmayın ben bu hastalığa razıyım bu imtihana razıyım demişti peygamberimiz de. Ona üstünü başını açmaması için dua etmiştir. Allah'a yalvarmıştır. O kadını sarı tutmaya devam etmiştir ama o kadın asla bir daha üstünü açmamıştır. Ve dünyadayken cennet müjdesini alan bir kadındır. Neden dolayı? Sabrından dolayı. Kendisine verilen hastalığın ağır olmasına rağmen sabrından dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cennet müjdesini vermiştir. Onun gibi karnından hasta olanlar kanser ve buna benzer saraya benzer hastalıklarla imtihan olanlar Allah kimsenin başına vermesin. Bunlar da aynı kategoride değerlendirilir. Ee, sabrettikleri takdirde bu sabırları onlara mükafat olarak dönecek. Günahlarına kefaret olarak dönecek ve o insanlar e, öbür aleme daha çok arınmış olarak intikal edecekler, bu fırsatı yakalayacaklardır. Allah cümlemizi dinleyenlerden, hakkı öğrenip, hakça amel edenlerden, sünnet-i bağlı kalanlardan eylesin. Herpimizi şirkten, her türlü Allah'ın razı olmayacağı düşünce, davranış, hareketten uzak eylesin. allah Teala bu ilim halkasını e, razı olduğu halkalardan eylesin, rahmet ettiği halkalardan eylesin, sizleri ve cin, e, bizleri e, cennetin cennetin en güzel yerlerinde yeniden haşreylesin, eylesin, yeniden bu rızası için toplandığımız gibi, orada da onu tesbih etmek için toplanmayı, cemalini seyretmek için toplanmayı